Allah'ın adına tercih etler. Allah'ın adına kime iman getirdiler? Bu millet iman getirdiler? Ben Ve melaike. Ve Ve rüzü diki. Lâ lüfezikû fiyinler ...büzeliğine canavır, yedilmez bile. Onun için göremez, insanın gözü kâfi değil. Şeytanı da bir insan... ...genli suratında görecek olsa çirkinliğinden... ...görür görmez, cindelerde insan değil de çatarır. Bu kadar çirkin şeytanın... ...ardına düşürür ve insan birbirine olur... ...değişir, çekişir, haksızlık ile bilir mi? Giremez çünkü... Bilekler de çekmeyecek, görülmeye tamam mı edilmez, niye niye etsin, doktorun biraz de... ikna Çocuklara gelmiş bir yandan çıkın dedi, Allah bize şeker ver, Allah bize şeker ver, dedi. Bütün dinleye geldi, çok, çok muallim dedi bunu. Allah bize şeker ver, gördün mü? Allah yoğmuş, şeker demir veriyor. Bir de geri çığırın bakayım, muazzin bey, şeker ver. E, şeker saçıyor bize bir, bir kila, gördün mü Allah yoğmuş, düzbarak. Oslaydı görünür değil böyle çırıkları dinden çıkarmaya çalıştılar. Aklını başına. Buna hiç bir Müslüman sesini çıkarmadı. Hiç bir Müslüman sesini çıkarmadı. Yahudi'nin kesi mahkeme yerdi muallimler. Allah, Allahın ailesi Meryem, Meriamın çocuğu İsa, Allah, samsi selasa, bütün bütün Allah dedik. Neyse inkar ettirdin diye bir Yahudi mahkemeye diyerdi muallemin. Müslümandan birisi kulağına diktatmak. Müslüman, öyle değil, söyle Müslüman. Ben size bir şey daha diyeceğim. Ah Ezer Tezat'ın olmasa. İstanbul'un Kıtıya'nın da bir çeşme yaptıran Hacer'de Yahudi itsin, Nasrani itsin, Müslümanlara sehri zık olsun, uçasın verdi. Keşmenin üstüne yazmıştır. Bunu padişaha şikayet etmişler. Padişah Acemiye getirmiştir. Sen mi yazdın ne olsa usta mı yazdı? senin hiç haberin var mı? Ben geldim usta yazdı demiş. Ne olacağız Sen Müslüman değer misin? Ben Müslüman'ın boyusuyum ve onun için yazdım demiş. Burada demiş Yahudi var, masrağını var. Havva da var, kilisele var. Onların köyüye kesi gülü, ötekilerin de mazar gülü bizim kökan gibi meymarlı kendilere, böyle. O gün bir papaz getir, bir de kakam getir, nasıl göreceksin bana, onların adamlarını? çekmişler, çekmişler birini, uzun da ben kısaltıyorum, bütün Yahudi alemi ayağa bakmışlar. Hepimizi idare et, bizim papazımızı öldürme, yavrumuzu öldürme, başımızı. Bütün Yirmen'in papazımızı öldürme de bizi öldürdüğü, Ali Şah'ın onanın edrabı bütün bunlarla olmuştu. Öbür neden bunlara? Bir Müslümanların en iyi hocasını getirdim. Hoca da almışmıştı. hiç da aykırı. düşmanın olur. Hoca sekreter diye kendini kendini izah ediyordu. Bir çıkalım. Ama hep birlikte cemaat hocasına aç olursa götü götürür gene. Kimisi bir denekti de arkasında bir şey de nazar o zaman. Şimdi git senin eee adana goldan bir şey olmaz ama ağ gol da ana kebabsini Gel da olmaz. Sultanahmet Ahmed çok taç İnsan hem gülünür ağlar kana. Hem ya bu bunu num sarvamış kürsünün hükümetli siyaset dileklere öyle demiş. Bunu açık söylüyor. Tek aşağı indirmiş. Bundan Allah bize hayret pazarı olur. Sultanahmet on beş bin kişi alıyor cömakın içine. On bin kişiden camiye kimse kalmamış yani üç kapısında millet birbiri için diyor bize de bir tehlikesi gelmesin hocam. <gülüyor> bir e, bir tecek imam ve müezzin kalmış, sonuçları ikisi çıkardı cömakın cömak kalmamışlar, cömakın olmayacak kadar tükenmiş. Beklemişler Müslümanlardan biri gelip de ne oluyor niye Diyememişler. Diyememişler. Da, e hocam? Niye biri orada hocamız götürüyoruz? Diye demişler. Diye demişler. Hocamın da beni uzun atmış bir hocam. Niye beni uzun atar? İmamız diyoruz. Niye korkuyor? Üstürürsek şeyimiz olur. Hocadan başladılar. Hepimiz korktuk. Harasına İslam'ya. Ondan sonra bakmışlar kimse gelmiyor. Ha gelme. Hacı o yazın günü dursun, Müslümanlara zikim bunlar gibi Müslümanlara. Geç kocasına hadisini gayrı bir kimse, ''Yak mı o kadar?'' demişti. Ne yapamadılar? Bir Allah bizi ıslah etsin. Birinize güvenilip de, hocam hocanı kendi ağzına salma. Hüseye güvenilip de akıp duracağım da, <gülüyor> duracağım da puanına da, beni bu millet, bu karı, yani için canlarını feda ile zannetme, hiç kimsene zannetmesin ya! <gülüyor> ya. Bak! Allah'ımız ve melaike bihi, ve kütü bihi, ve ıslü beyin ve ıslü Sen hız olsun, hız olsun diyor bu hırgana, tek tek olsun da hem de keyifler iyi alsın, de bir şey yesin diye. Yani Allah-u Azmi meleklerine bir imzal buyurduğu kitaplarına bir insan buyurduğu Rasullerine iman getirdiler ya Rabbi. Peygamberimiz taslı geliyor, Bunların böyle iman getirdi. Bunlardan hiçbirinde tercih etmezler. Hiçbiri bir pilinden ayrılmazlar. Anladığım diye söylüyorum. Yahudiler nasranlar ayırırlar. Bizim Peygamberimiz diyorlardı, diyor Allah'ımız diyorlardı İsa'ya. Şimdi ilim gün yüzüne çıkardı, onun peygamber olduğunu bildiler. Yalnız onların peygamber toprakta yaptığı için küçük, bizim peygamberimiz göğe çıktığı için birler. Biz buna iman ederek, sizin Muhammed'inize iman etmek gereklerinden onlar çıkmaya tabi oldular. Biz zaten İsa Aleyhisselam'ı da canlız gibi severiz, tefrih etmek çünkü. Ayırma bütün peygamberlere ilk hale iman ettik biz. لَا نِفَتَّكُ بِيْنَ اَحَدٍ مِنْ Yani peygamberler arasını tefrih etmezler, onlar giderler. Hocam bir de orayı imza yani o oraya çıktığı için büyük ve peygamberimiz toprakta yaptığı için bütçük mü? O Meryem oğlu İsa sırrı ile göve aldı. Peygamberimizin sırrı ile göve gitti. Yüz bin İsa sergarda, yüz bin İsa sergarda rastımla Muhammed'in. Muhammed'in ümmetine ahir vakitte fayiyat tokansın diye semaya aldılar, ümmetine hizmet edecek. Bekleyip kurullar Kamişerit'te Küçük minarede, kıskan minarenin altına her gün günahdını sabahına bir katıl çekiliyor, İsa selam iner mi diye bekliyorlar kaç senelerden beri. İkin meleğim, gözlerime elime koyacak, herkes görecek gökten gelirken böyle ginecek. İman etmeyenin imanı yok. İmanı verip imanı var. Ya. Oralar uzun giderseniz şöyle gelirim. Bir cümlesini tatsız edip gideriz deriler ya Rabbi. Senin kulların böyle dedi. Bütün Peygamberler taslak gideriz dedi. Hakca deva ala hepti insan müsağ bulunanlara, ve Rabbimizin kitabında bulan emirlerle ne gider? Firavunuzdan soruyor Allahımız. Kendi biliyor ya, size bildirmen için soruyor. Ben gittim diyor. Ve mağlumus hem ya ve atana. Allah Allah. Nasıl mağne ben çok hoşuma yetmiş olum, hiç geleceğim yerini bilmiyordum. Diğer bir kere düşündüm, en önemlisi önünden beri Müslümanların görüldüğü dua sinyazı diye. Yoksa şu kağıttan, onutsan camide ne çıkanı giremez. Çünkü çok acık bir şey, bunu buraya böyle sakladık size duyulmayalım. İnşallah başka zaman alışveriş. Açılımdır, <gülüyor> nefesine hatimeler teyfi gittiler. Ve a'lû sen-i'ne ve at Yani mü'minler, deriler, Rabb'ım deriler. Rabb'e ne? Senin kitabına, kitabını yeşittik. İçinde olan evvami ve âlime itaat ettik deriler. Dedim, böyle söylerim. Allah teala. evet. Öyle ettiler. Bunların seni ana işitti, bir şey emanet ve da, orta ana gibi okur da, etana itaat etti, evana olur? Allah itaat etmedi ne olur? Muhakkak e, Kur'an-ı Kerim okur Muallimler de Kur'an'da düze. Sem'anla ve akamaya dikkat etti. Ve abana bak okumu müteyyi takvutüye zayi ettik haber etmek istem oluyor. Onun için az yerde çok büyük bozukluk olur. Ee, bizim büyüklerimizden diyarimiz sen de eşittir. Yani adına da bile bizim varan anustan havuzların azından namaz kılmazlar. Gehti de sıra at almışlar, masrafa dediğine talimâ gullâhi vâd-târin ta dinler diyor. semînâ vâd-tânin dinler diyor. Bunun için diyor o harfi kaybediyorlar, kılan çıkarıyorlar, vah okuyorlar, itaat ettik yerine vâhi ettik diyorlar. Bunun için namazları olmaz değil. Adana'da imamlık yapan hafızları dinleyen hepsi semînâ vâd-tânin vâd-tânin vâd-tânin ama burada okuyanlar ne? Semiyana ve Adana'dır. Orada iyice yerleştiremez. Onun için zararlı olur. Siz biliniz ya! Bütün radyolara dinleyin. Kur'an okuyan memleketin hepsini dinleyin. Semiyana ve Adana Kıları böyle çıkarırlar. Bir de Türkiye'ye malimiz. Bizde Bibl'in bir hali var. Kibir etmem adetimiz. Yani kibir yapmak, biz bir kitaptan daha iyi biliriz demek. Yani evet, onu Amerikanlarda gelen Kur'an'da o yanlışılardı doğru mu okuyor? Ama çünkü Kur'anımızda güzel kelimeler aslında Şurayı demiş gene doğru söyledin yanlış anlamadın. Anlar gelin kitabını dinleyip emdirmeli ta ederler. Şimdi ne bulardınız varsa iste gelinir diyebilir. Yani neden zorlaymış ümmetin ne istersen ben veririm şimdi. O kulları için istiyorum. Onday Allah kızın gettiğini alalım da öyle istedelim. Veresin Musa mekarabene ile iken basis. Ben böyle dedim Ne dedi yani? Türkjetim Selo can. Yani ey bizim rahlamız senin akıma afletin aklı afletini aklı istersin. Sen bizi affet diye Bizim Bin tanemiz şurada ayağa kalkıp da ben şu günahin işlerim diyemez, bu tarla çıkacağım. Yüzlerinizin eti gökünür yere. Böyle olunca affettim, mağfiret ettim deysem kurtulurum ya Rabbi. Ha affı mağfiret et ne olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Affet ya Rabbi. <gülüyor> yani bizim rakımız, ey bizim rakımız, peygamber hepimize mekan konuşuyor Allah'la senin aklı kufranını isteriz, afil huzuruna varırız, bir gün huzuruna dikiliriz. Bizi aklıma afiyet eyleyip huzuruna ak iler, temiz ile. Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam huzuruna dikilince böyle bir peygamber bunlar. Kitarınızı, gövnunuzu evde ettiniz mi, size kitap verdiniz, gidebildik mi, gidemedik mi diye korkularından diyor. O kevlerinin çok teraphi öyle, ya, o kevlerinin yerinden an almayacak gerekir. Allah'ın Azam'a, o tıklağı büyür, melekler çiftir titirecek, titriyecek. O kadar büyür. E onu varırsa ne olacak efendim, onu da, şu ayağa kaldırır da namazını geçirden orucunu yedin, yani namusun var, ilmi namusun azaltında Bunlar kağıtları elinde olarak varırsa nasıl olur mu acaba nasıl olur oh, mu? Kitapların geleni güne diyorum, yanımdan inan bir şey ilan etmiyorum, şu yüzünde hiç et kalmayacak da kızardılmış balık etimi etim olduğu gibi dökülecek, yerini kalacak, yeniden bitmeyecek, Allah güne bitecek, böyle etler dökülecek Allah'ın zorunda. Hacalet nari, bak utanmak nari Cehennem, narından daha şiddetli olacak. Utanma! Ha beni karşımda alıp da utandırma da yarıştı, cehenneme gönderdi. Daha iyi diyecek herkes. Allah'tır! Allah. Bizi birlikte kolay sudan halk ver, Allah'tır! Ece düşerim, bak! Ne yapayım, ne yapayım? İçerim doldu ama boşanacak zaman yok, ezan olsun. Dur, Allah'tır oldu. Bunun için Allah'ımız yalvarıyordu ya Rabbi hak onumu hüsurlu olarak iletme, tevbesini kabul et. Allah'ım sen bir tevbeyle, cemii günahımıza tevbeyi nasıl ola, tevbe olsun ya Rabbi! Tevbe ya Rabbi! Ya Rabbi. Iş çok soru gelecek mi sana? Onun için Allah'ın hak ile bir niyaz eylerim. Hak Celle ve Ala seni ve ümmetimi mağfiret ettim abi. Seni ve sana itaat eden Muti olan ümmetini, havasız ümmetini değil de senin yolunda gelen ehli i Sünnet ve Cemaat diyoruz biz ona Peygamberin ve Sahabelerin gittiği yoldan gelen Nübya da Usta ve Bunları attık. Şimdi Peygamber e aklınıydılar. Allah Müslümanlara yardım ediyorlar, Habibi Ekrem'in hormatı, Leylah-i Kadir hormatı, Ay birinden den ayet ayet amin. Şekena hartiyi mahane ettir tayet ayet ayet amin. Müslüman zikri kutbinetine hak olan Kur'an-ı Kerim'in sünneti. Bu veli tarımın o bu hal iktarının Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu yapın kullarım diye Allah emrediyor. Dedi, dedi ve tabi aksen devamla asmana vecidali de buyurdu ki o zaman, ''Ara, a'ra, a'ra'fay'' dedi. Allah'ın ziyatıcı. ''Şöyle, Laikennikuyla'' okuyayım isterseniz. ''Laikennikullahu nefzeh illa'ya us'ah'' ''Laha mekesebet ve aliyyâ mekesebet'' O zaman, Yani Allah'ın alınışan ümmetin atâbatları ve us'atları yetiştiği ile Namazda ayakta duramayacak ihtiyar ve hastalar, kıyamın ve hulûden Abim'im ümmetine müsaade ediyorum, oturdu mu yıkanırsın, kıyama dinlenmeye takatları yoksa diyor Allah, size Kur'an'ı halk ettim. Kıyamında uğurdu, ve ala zünuruyum. Eğer oturmayın o takatları yoksa, abdestini aldın, sırtına bir şey yaptırın şöyle, Allah Allah, babamız ne? Su nefesinde ve böyle hamazı gözleriyle kırıyordu, kayboluyor, geliyordu. Benim annem, anağız annem, baba hocanın kızı da böyle dargın dargın kılıyordu hafızları özeri ki namaz sahada sormuş bırakmıştı. <gülüyor> Namazını yine babam, muhsanlarına verdi. Gönüm <gülüyor> düşkende uçsan da aklım bir değil, müşketçe namazı kılacaksın yavru olacaksın, kıracaksın. Başka çare yok. Evet, Allah, ama gücümüzün yettiği kadar kendilerini, tutun.'' <gülüyor> Peki ya. adam hastalandı. Doktor diyor ki yemezsen tehlike var. Yiyen kuru. İleride iyi olacağı imini varsa bekler. İleride iyi olunca fazayip. Yok müzmin bile hastalığa inakti bir alarsa günde bir fitre gir. Günde bir fitre gir. Otuz güne üç yüz lira ver. Onlar yine ben kabul ederim diyor Allah. Yani sizi üzmem ben kullarım üzmem. La ilahillallah neslen illar <gülüyor> saha. Tanıtları yetemeyeceği şeyi de teknik yetmem. Allah güzeli yetmeyen şeyi teknik. Hatta insanlara da çok acımıyor. Diye mi diyor? Ya bunun hazaetullahdır diyelim. Her ne taat ve ibadet ederse nehi kendilerinedir. Bana bir faydaları yok ibadetten. Kendine faydası tutarsa da tutar, tutmazsa da uzar olsun diyor mangal Koca mangal ya cehennem, gelsin cehenneme koyuyorsun. Yok, sen ibadet etmem derse, masiyet ve günah ederlerse zararı yine kendileredir. Senin hak tebaleke ve tealiyettir, bu, bu gece hafiyye gecesidir. Bu mivaç gecesi, bu bayram gecesi, bu akşam gecesi, akıllı gecesi gibi istemiyoruz. Yani istediyim, istedim ben doğru diyor? Ne evet. ki ya, ya, muhammed muradinin istedir misin gibi ben getirdim, ben yine getirdim. Rabbim ne? Ne sualine, imnesine, el aktağına. Yani bizim rapımız eğer bizden misyam bunu ve lahataan bir usur var dursa. Bizi anımla duamazı etme dedim Allah'a diyor. Bunların bunlara orucunu yiyirse al oruçsun dedim. Al oruçlarını bir kez azını yiyor yine oruç o. Eğer ihtiyan olsa orucun vakti geçti ya. İhtiyan o oruç tutar bir orucunu unutmuş da niye yiyorsa diyemem Yasir. Allah'ın ikramı oluyor ona. Onun onu durmuş da kanına doyursun Yasir bulun diye eğer gelirse nefsi görsün deyin, olsun diye ağzına kılıkma da ağzını yıkasın diyor, yine orası çok tablo. Kaza kazadan da lazım gelmez, her hem her niyetse, her amaçlı şeyse, yine kaza lazım gelmez, oracı aynı duruyor yerinde. Unutmuşsun, dinlesin ne evlatlarını, hata ilerlerse de affet ya pe. hata ilerlerse de bile affettin. Ha, Hak Celle valeti senden ve hata ve isyanı rehbettim, affettim. üzerine eğer bir yavru tuttu da, bir kafir tuttu da, Allah'ı inkar et bakayım kulağını keseceğim dedi, Allah'ı inkar ettin dedi, halbimde imanı saklar, biriyle söylerse bile affettin Habibim. Çünkü arzatını keser. Vurur ne ederse, aman zinimden gördüm deme. <gülüyor> Yok yavru tutmuş da, 70 dilini dışarıya keseceğim köpümden diyor. Kabul ettim diyeceksin diyor ama içindeki imanım duracak. Öyle olursa da affettim var olan günahlarımda da affettim. Takil etti, İşte birini yine iste Habibim ümmetine bir bu gece, vaat ettim. Sadı bu emener rasulü getirince, onu getirince bütün sahabeler bayram ettiler. Bu yani emener onlar anlıyor okununca dillerler ki bayılma geçirmeye başlarlar, bildiğiniz gibi derler. Rabb'e velemdü hamil aline isman kemâ amendehu alelletine ahliler. Yani bizim Rabb'imiz bizden ümretti gelen ümmetlerin üzerine yüklettiği yukr, ağır yükleri bize yükletme yalnız. E tahmin etme, yükletme! Bizim şeriatımızı sahip ümmetlerin şeriatları gibi su kuklu, su ubatlı değil güç emleme! Yani Ümmü Selefe'nin üzerine teklif amel-i şakaları, zor amelleri ümmetine yükletmeler ki! Vallahi'nın dörtte birini zekat vermezlerse olmuyor onlara, bize kırkte birini verirsek oluyor! ve el toplarına bir şey bulaşırsa orayı kesmeyince temiz olmuyordu. Senin ümmetin yıkarsa üç defa yıkadı mı temiz olur bunlardı. Ama eski ümmetlere olmaz bu dedi. Daha ağzına eden bir kimse ki gibi Rabbene, Rabbene izse verilir. Rabbene ve lâ tuhamvirne me'lâ taagata lenâbi Ya Rabbi eşyal taagatınız olmayan ameli bize yıkletme dedi. Bu da birçok manayı ifade ediyor var ''Lafu anna'' Yani ben acele diyorum ''Lafu anna'' Bizden kecalı sev, zünubumuzun mahvet, ümmetimin müdahını mahvet etsinler, mahvet mahvet etsinler, mahvet etsinler, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günah al tevbiyle bu günahı bir daha hiç işlememiş gibi olur. Yalnız kaza namazını yaptınlar. bu kusumlar. Tahmin etmeden geçirelim de. Vakitlere zünurunuzu serdirip günahınızı bize gösterme. Kimseye gösterme. Sen settar ismiyle settan olan Allah'sın. Gösterecek olsa, mahşer yerinde gösterecek olsa yeri yavla yarattı geçeyim geleyim ne olursun. Utandım şimdi etrafımdan. Komşularım gelip ettiğin günahı bilmiyor. Ben çok günahkarım. Ama Allah'ımız affedebiliyoruz. Ayeti Celile-i Sultan Sultan-ı Hürriya Şefi'i huz Muhammed Mustafa sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in üzerine salavat-ı şerife getirmeyenlerin zararı hakkında bir hadet şerif meklubu beyan edelim, savdeden dualar edelim. Bırak ki Rabbimiz Teala ve tekaddes Hazretleri Şuramızdan en son gününde ettiğimiz dualarımızı Rabb'in gergâh hizmetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle. Amin. Surlarımızı affeyle ya. Amin. Evvela bu hakirin nisanına hat halal hata ve zeladan hepsi himaye eyle ya. Cümlemize cümlemize dinleyip gövdeyip muze ve muhtazasıncı amelleri keyfini Canlarımız kulmuma geldi. Yani hırtmağımıza geldi. Ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla جميع صلاة نسبي قريبة عن رجع الحركة ليكن